Aanzo billach minashetan rajim, bismillach rahmen, rachim, elhemdulillach rabilailemin. Eftalus salah, etem teslim, eilemuhemmedu, eilel lihi, eileshabbi, eilemin. Dordu nju der dikteilme. Merfuat, ja, wacht, wacht, der sermis, zeefklem, ja, wacht, ja, ja, Zor bir ders değil. Bundan sonra daha kolaylaşacak. Bundan sonra gittikçe kolaylaşacak. Üzerine gittikçe sis perdesi dağılacak. Şu an belki size her şey karanlık gelebilir ama üzerine gittikçe dediğim gibi sis perdesi dağılacak. Biraz tanım ağırlıklı bu ders. Tanımları göreceğiz ancak uygulama yapmaya yetişmez. Uygulama yapmaya yetişmez. Ee, ne yapacaksınız? Hemen bundan sonraki ders kitabımızdan Bol miktarda uygulama çözeceğiz Kitabımızdan bol miktarda ne yapacağız Uygulama çözeceğiz Orada anlayacaksınız Arkadaşlar hemen önce bazı tanımları vereyim ben size Marife Marife bilinen demektir bilinen Ta'yin olunan Belli başlı olan demektir Mesela özel isimler Ahmet dediğiniz zaman bildiğiniz bir Ahmet'tir Bilinen Zamirler o dediğiniz zaman işaret ediyorsunuz ta'yin var İşaret isimleri Bu dediğiniz zaman nedir? Bunlar hepsi marife olan isimlerdir. İsimleri arkadaşlar şöyle söyleyeyim ben size. İsimleri tayin olup olmaması, bilinip bilinmemesi noktasında marife ve nekra olmak üzere Arapçı'da ikiye ayırıyoruz. Ancak neyi? İsimleri bak. Fiilleri veya harfleri değil. İsimleri marife ve nekra olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Şayet <gülüyor> bilinmişlik varsa, tanınmışlık varsa... Ee, manada bir muarreflik varsa buna marife denir. Marife denir. Özel isimler marifedir. Ee, i̇şaret isimleri marifedir. Zamirler marifedir. Aynı zamanda başında elif, lam harfi olan er erracülü derken elif ve lam olan e, ki bu elif, lam, lam, tarif denir değil mi? Ee, yani Muarreflik elif, lamı bunlar marifedir. Mesela Nekrada bunun tam tersi bilinen yani bilinmeyen ya da belirli olmayan bir şeyi gösteren kelimelere ne denir? Nekra denir. Bilinmeyen ya da belirli bir şey göstermeyen. Şöyle örnek vereyim. Türkçede böyle bir şey olmadığı için kafanızda canlanmayabilir. Er Errajulu dediğiniz zaman bildiğiniz, tanıdığınız bir adama işaret vardır. Rajulun demekse adam cinsi demektir. Herhangi bir adam. Mesela ferasun at cinsi demektir. Ancak el farasu dediğiniz zaman belirli muayyen bir e, belirli muayyen bildiğimiz bir ata işaret ediyoruz demektir. Marife ve nekra anlaşıldı mı? Biraz sonra marife ve nekra bize faydalı olacak. Arkasından bina ve irap dedik. Bilindiği üzere nahiv ilminin temel konusu nedir? Kelimenin son e, bir kelimenin sonunda meydana gelen Harf ve hareke değişikliği ya da hiçbir şeyin meydana gelmemesi, bir değişimin olmamasıdır. Bir değişimin olmamasıdır. Şimdi kelimelerin sonunda harf ya da hareke değişikliği olmamasına, yani bir kelimenin fiil olsun, isim olsun, harf olsun, sonunda hiçbir değişiklik meydana gelmiyorsa, hiçbir değişiklik meydana gelmiyorsa bu kelime bir isim düşünün. Racul ismini düşünün mesela. Cümlenin başında, sonunda, ortasında hangi konumda gelirse gelsin, sonunda hiçbir değişim göstermiyorsa, hiçbir değişim göstermiyorsa, bunlar buna bina böyle kelimelere mebni kelimeler denir. Anlaşıldı mı? Böyle kelimelere mebni. Mesela huwa, huwa o demektir. Huwa o demektir, değil mi? Ya da nasara, mazî fiildir. Nedir? O yardım etti demektir. Nasar'a zeydun dediğiniz zaman fiil olarak getirdiniz. E, e, zeydu, zeydun Nasar'a dediğiniz zaman haber olarak getirdiniz. Bak sonunda hiçbir değişiklik olmadı. Hakeza biraz önce örnek verdiğim gibi huve kelimesini cümlenin neresinde kullanırsanız kullanın ya da başına ne getirirseniz getirin sonunda hiçbir değişim olmaz. O halde bir kelimenin bir kelimenin Sonunda değişiklik olmamasına bina, sonunda hiçbir değişim göstermeyen kelimelere ise ne denir? Memni kelimeler denir. Bunun tersi ise, binanın tersi ise iraptır. İşte klasik kitaplarda, اثرun, zahirun, yeclibuhul amili, fi ev evahirit, evahiril kelime şeklinde binanın, irabın tanımı yapılır. Kelimelerin sonunda bir amil sebebiyle, Meydana gelen harf ya da hareke değişikliğidir. Hemen örnek vereyim. Racul kelimesinden ee, nasara raculun. Adam yardım etti. Raculun dedik bak. Lam'ın harekesi yani son harfin harekesini ne yaptık? Dammeli yaptık. Merartu eee merartu raculen. Merartu raculen e, veya merartu bir raculin. Adama uğradım. Dediğimiz zaman başına harfi cer getirdik. Merar tu bi raculin dediğimiz zaman başına harfi cer getirdik. Sonunda ne oldu? Eee mecrur yaptık sonunu. Raculin oldu bakın. Raaitu raculen. Adamı gördüm dediğiniz zaman ne yaptık? Mansup yaptık. Yani racul kelimesinin sonu devamlı değişti. Devamlı değişti. Nasara raculun Ra'aytu raculen merartu bi raculin. Bakın sonunda devamlı değişiklik meydana geldi. Bu değişiklik niçin geldi? Onu ileriki derslerimizde göreceğiz. O halde sonunda harf ya da hareke değişikliği olan kelimelere ne diyoruz? Murap kelimeler deniyoruz. Bu işe ise irap denir. Anlaşıldı mı? Tabi burada hemen doğal olarak şu soru gündeme geliyor. Hocam, hangi kelimeler mebnidir? Hangi kelimeler muraptır? Bu birinci soru. İkinci soru, muğrab kelimelerde meydana gelen harf ve hareket değişikleri neye göredir? Bu da ikinci soru, işte Nahi Bilmi'nin konusu bu. Nahi Bilmi ne öğretecek, mebniler nelerdir, muğraplar nelerdir ve muğrab kelimeler yani sonunda harf ya da hareket değişikliği gösteren kelimelerin e, bunun sebebi nedir? Hangi sebepten dolayı böyle bir değişiklik meydana geliyor Bu iki bilgiyi öğrendikten sonra hemen bir başka tanıma geçiyoruz. Merfu'at. Çünkü merfu'lara başlayacağız. Merfu'at demek arkadaşlar cemi bak. Merfu'at. Elif ta ile cemi olmuş değil mi? Merfu'lar demektir. Merfu'nun çoğulu merfu'at demektir. Peki merfu ne demektir hocam? Raf alameti alan demektir. Raf alameti alan demektir. Raf alameti nedir? Belli damme, vav harfi, elif harfi, nun harfi. Sonunda... Sonunda irap alameti olarak damme, vav harfi, elif harfi ya da nun harfi bu dördünden birini alıyorsa bir kelime raf alameti olarak bunlara alıyorsa bunlara alması gerekiyorsa daha doğrusu raf konumundaysa bunlara ne denir? Merfu denir. Şimdi arkadaşlar şöyle izah edeyim ben daha anlaşılır bir dille. Türkçe'de olmadığı için bunu anlamakta biraz zorluk çekebilirsiniz. Yani Türkçe'de kelimeler konumlarına göre bir hareket değişikliği, harf değişikliği göstermez değil mi? Türkçe'de böyle bir şey olmadığı için, Arapça'da olduğu için yeni bir dil ister istemez. Anlamakta biraz zorluk çekebilirsiniz. Şimdi ben okula gittim veya okul çok güzel dediğiniz zaman okul kelimesini her iki cümlede de ben okula gittim cümlesinde Veya okul çok güzel cümlesinde okul kelimesini farklı konumlarda kullandınız ama buna rağmen sonunda bir harf ya da hareket değişikliği olmadı. Çünkü Türkçede kelimeler sadece harflerden oluşur. Ancak Arapçada mana sadece harflerden değil aynı zamanda harekelerden de çıkar. Yani racülü erracülü ile erracülü erracüle erracüli er bunların hepsinin manası farklıdır. Yani Arapçada kelimenin sonunda meydana görü kelimenin sonunda görülen harf ya da hareke değişikliklerinden mana çıkar ya da o manaya göre o harf ve hareke değişikliğini alır. Anlaşıldı mı? Onun için bir racul kelimesini bir fiil cümlesinin faili yani öznesi olarak kullandığınız zaman farklı bir şeyler ortaya gelir, or meydana gelir. Bir isim cümlesinin mübdedası Veya haberi veya fiil cümlesinin Mef'ulü yani cümlenin Temel ögesi noktasında Cümlenin yüklemi Nesnesi Türkçe olarak anlatayım Ben size bir cümlenin Zarfı yüklemi öznesi Belirtili nesnesi Gibi farklı konumlara Geldiği zaman bu racül kelimesi Veya okul kelimesi Diyelim Arapçada racül kelimesi Farklı manalar Meydana gelir ve bu manalar, bu farklı manalar nereden kaynaklanır? Sonundaki harf ya da hareket değişikliğinden kaynaklanır. O halde sadece şu kadar özetleyelim. Sadece şu kadar bilelim. Diyeceğiz ki cümlenin içindeki konumuna göre kelimenin sonunda harf ya da hareket değişikliği olabilir. Harf ya da hareket değişikliği olabilir. Tamam mı? Cümlenin sonunda. Yalnız yani e, pardon kelimenin sonunda Kelimenin sonunda harf ya da hareket değişikliği olabilir Ortasında veya başında değil sonunda meydana gelecek bu harf ya da hareket değişikliği Bu neden kaynaklanır? Bu şundan kaynaklanır Cümlenin daha doğrusu kelimenin Kelimenin cümle içindeki konumundan kaynaklanır İşte merfuat dediğimiz Raf konumunda olan Merfu konumunda olan cümle ögeleridir. Merfuat dediğimiz her şey bu konumda olan cümle ögeleridir ve merfu konumunda gelen bir kelime raf alametlerinden birisini almak zorundadır. Murab yani mebni değilse sonunda harf ya da hareket değişikliği oluyorsa bunlardan bir tanesini almak zorundadır. O halde şimdi siz merfuları öğreneceksiniz. Hocam diyeceksiniz. Merfu olan kelime öbekleri Cümle ögeleri nedir? Merfu olanlar nelerdir? Bunları öğreneceğiz. Bir kelime merfu konumda geldiği zaman raf konumunda merfu konumunda geldiği zaman raf alametlerini alacak. Tamam mı? Biraz karışık oldu ama anlayacaksınız. Peki raf alamet olarak ne alacak? Damme alacak veya vav harfi alacak veya elif harfini alacak veya da nun harfini alacak. Peki nerelerde bunu alacak? İşte bunu açıklayacağız. Şimdi bu tanımlardan sonra isim cümlesine geçelim hemen. İsim cümlesi nedir? İsimle başlayan. İsimle başlayan cümlelere isim cümlesi denir. O halde siz bir cümle gördünüz. Baktınız ilk kelimesi, ilk kelimesi isimse hemen diyeceksiniz ki bu isim cümlesidir. İsim cümlesini gördüğünüz zaman isim cümlesini gördüğünüz zaman o cümlede iki tane şey arayacaksınız. Bir müpteda, iki haber. Tamam tabi hasve gitmiş olabilir de biz şu anda temel e, konuları öğrendiğimiz için mahsuf yani hasve giden cümlede görünmeyenlere değinmek istemiyorum ben. Ne arayacaksınız cümlede? İlk etapta müpteda ve haber. Hasve gitse de hasve gitmiş bir haber arayacaksınız. Müpteda ve habersiz isim cümlesi oluşmaz. Müpteda da haberde ol olacak. Tamam mı? Müpteda da haberde olacak. Peki hocam müpteda nedir? İsim cümlesinde cümleye kendisiyle başlanılan kelimeler nedir? Müptedadır. Tabi arkadaşlar bakın burada şunu da söyleyeyim ben size. Getirdiğim tanımların hepsi umumiyetle Yani bazen cümlenin başında müpteda olmayabilir Ancak ben umumi olarak anlatıyorum Bunların e, özel durumları, özel konumları İleriki derslerimizde tek tek işleyeceğiz Ancak öncelikle şundan, şunu söyleyelim e, isim cümlesinde cümleye kendisiyle başlanan şey müptedadır İsim cümlesinin ikinci kısmı ise haberdir haberdir tamam mı? Eee haber verir. Cümleye bakacaksınız. İki isim var. Birbirinden haber veriyorsa o ondan nedir? O Onun haberidir. Mübtedanın durumundan haber verir veya mübtedayla ilgili bir hüküm ifade eder. Mesela okul güzeldir. Okulun güzelliğine dair bir hüküm e, ifade ediyor. Ev geniştir. Evin geniş olduğuna dair bir hüküm ifade ediyor. İşte ev geniştir. Elbeytu wasi'un. Dediğiniz zaman elbeytu kelimesi mübdeda, wasi'un kelimesi nedir? Haberdir. Şimdi, şimdi, mübdeda ve haberi öğrendik. Bu konuda bileceğiniz temel, kesin, genel, e, kesin kaide şudur, genelgeçer kaide şudur, mupteda ve haber merfudur. mupteda vel haberu merfu'ani. Mupteda ve haber nedir? Merfudur. Ozaman, Biraz önce öğrendiğimiz bilgiler ışığında bu kaideyi, müpteda ve haber merfudur demek, bunu biraz daha şey yapalım. Bir isim cümlesi gördük. İki isimden oluşuyor. Biri müpteda, biri haber. Müpteda ve haber kesin merfudur. Raf alamete alacaktır. Demek ki bu kelime ya damme alacak, ya vav harfini alacak, ya elif harfini alacak, ya da nun harfini alacak. Anlaşıldı mı? Müpteda ve haber merfudur demek? Ne demek? Bir isim cümlesinde bir müpteda buldunuz, bir de haber buldunuz. Hareketsiz metni okuyorsunuz. Cümle isim cümlesiyle başladı. Cümle neyle başladı? İsim cümlesiyle başladı. Bu isim cümlesinde bir müpteda, bir de haber bulup müpteda ve haberi raf yapacaksınız. Yani raf alametleri vereceksiniz. Raf alametlerimiz nedir? Dört tanedir. Dammedir, vav harfidir, elif harfidir, nun harfidir. Bu dördünden birini ne yapacaksınız? Hemen ona vereceksiniz. Peki hocam, hang, ne zaman vav harfini, ne zaman elif harfini, ne zaman nun harfini, ne zaman dammeyi vereceğiz? Raf alamet olarak. Bu da çok basit. Bu da çok basit. Eğer müptede ve haberiniz müfret isimse, niçin öncelikle müfret tesniye cemiden başladım? Çünkü bunları bilin diye. Müp, müfret isim. Eğer müptedanız veya haberiniz müfret bir isimse damme vereceksiniz. 1- 2- Cem'ü teksiirse, kırık cemi ise dammeleyeceksiniz. 3- Cem'i mühendis salim ise dammeleyeceksiniz. Raf alamet olarak damme vereceksiniz. Tesniye ise elif vereceksiniz. Cem'i müzekker salim ise vav vereceksiniz. Bu kadar basit. Şimdi bunu örneklendireyim isterseniz. Bunu örneklendirelim. Örnek vermeden önce iki noktayı da hemen izah edeyim. Ondan sonra uygulamalarımıza geçeceğiz. Zaten e, dediğim gibi dersin başında da söyledim. E, bu derste çok iyi anlayamamış olabilirsiniz. Ya da anlarsınız ama aslında basit şeyler. E, bir sonraki dersimizde birçok uygulama yapacağız kitabımızda. Birçok uygulama yapacağız. E, fayda yani Öğrendiğinizi göreceksiniz. Şimdi iki kural daha söyleyeyim. Birincisi şudur. Müpteda ile haber arasında tam bir uyum vardır. Yani ne demek? Müpteda müfret ise haberde müfret gelecek. Müpteda tesniği ise haberde tesniye gelecek. Müpteda cemiği ise haberde cemiği gelecek. Müpteda müzekker ise haberde müzekker gelecek. Müpteda müennes ise haberde ne gelecek? Müennes gelecek. Anlaşıldı mı? Bakın bundan önceki derslerimizde biz müfret kavramını öğrendik. Müennes kavramını öğrendik. Cemii kavramını öğrendik. Ee... Müsenna tesniye kavramını Müzekker kavramını bunların hepsini öğrendik O halde bir isim cümlesi gördünüz İki tane isim e, şey Bir isim cümlesi gördünüz e, Ve bu isim cümlesi nedir Birisi Şeydir e, Müpteda diğeri haberdir Müpteda ile haber arasında Tam bir uyum olacak Tam bir uyum olacak Ve ne olacak? Birisi müfretse öbürü de müfret gelecek. Diğeri tesniye ise öbürü de tesniye gelecek. Diğeri cemi ise öbürü de cemi gelecek. Müpteda müzekkerse, ise haberde müzekker gelecek. Müpteda müennes ise haberde ne gelecek? Müennes gelecek. Peki bu uyum her zaman her yerde mutlaka olması gerekir mi? Hayır bu uyumun her zaman her yerde olması gerekmez. Bu uyumun bir istisnası vardır. O da nedir? Şayet eee mübteda gayrı akilin cemisi ise haber müfred müennes gelir. Tamam mı? Mübteda gayrı akilin cemisi ise böyle bir uyum aranmaz. Ne demek gayrı akilin cemisi? Akılsız bir varlık yani el kitap. Kitabun. Tamam mı? E, nedir? Bakın bir el kitabı El kitabı nedir akılsızdır değil mi gayrı akildir cemisi kütübün gelir kütübün gelir Demek ki mübteda gayrı akilin cemisi kütübün gibi gelirse haber ne gelecek müfret ve müennes getireceksiniz haberi müfret ve müennes. Burada diğer gruba unuttuğum önemli bir nokta anlatmadım size de unutuyordum şimdi aklıma geldi Umumiyetle mübteda marifedir haber nekradır umumiyetle nedir Müpteda marife haber nekra gelir unutmayın. Müpteda marifedir. Ya Elif Lamlo bir isimdir, ya Elif Lamlo bir isimdir, ya da e, marife işte zamirler gibi ismi işaret gibi, ya da özel isim gibi alemler gibi marife bir isimdir. Haber de nekradır. Bu da nedir? Her zaman her yerde geçerli bir kural değil. Aslında her zaman böyledir ama bazen farklı durumlar meydana gelebilir. Onları ileriki derslerde öğreneceğiz. Daha ilerleyen derslerimizde onları göreceğiz. Şimdi arkadaşlar kısaca tekrar edeyim. Mübteda ile haber merfudur. Mübteda marife haber nekradır. Mübdeda marife, haber nekradır. Mübdeda ile haber arasında tam bir uyum vardır. Bu uyum ne zaman aranmaz? Mübdeda gayri akilin cemisi ise o zaman aranmaz. Gördüğümüzün hepsi bu. Çok zor değil. Şimdi bunları uygulayalım inşallah. Birincisi <gülüyor> el alimu müştehidun. El alimu müştehidun. Alim çalışkandır. Bakın iki tane isim. El alim isim, müştehidun isim. Biz ismi nasıl tarif etmiştik? Eee... Kendi başına manası olan ve belli bir zamanla kayıtlı olmayan, üç zamandan birine bitişik olmayan, onunla kayıtlı olmayan kelimelere ne, ne deniyordu? İsim deniyordu. El-alimu, alim, isim cümlesi değil mi? İsimle başlamış, isim cümlesi. Müştehidun, bunun haberi, bunun haberi. El-alimu, bakın marife gelmiş, eliflamlı gelmiş, müştehidun, nekra gelmiş. El-alimu, Mufred gelmiş. Müştehidun, Mufred gelmiş. El-alimu, raf alameti olarak damme almış. Müştehidun de raf alameti olarak ne almış? Damme almış. Ne demiştik? raf alameti olarak Dam alır. Bakın ne aldı? Damme aldı. Müfret kelime raf alameti olarak damme aldı. İkinci örneğimize bakalım. El alimani müştehidani. Yine bir isim cümlesi. Ancak el alimani tesniye gelmiş. Bakın müştehidani de tesniye gelmiş, değil mi? El alimani marife, müştehidani nekra. Demiştik ki, demiştik ki tesniyeler raf halinde elifle iraplanır. Bak el alimani müştehidani olmuş. Yani dikkat edin, tesniyeleri anlatırken El-Alimani ya da El-Alimayni şeklinde iki tesniyeden bahsetmiştik. O zaman demiştiniz ki hocam ikisinin de aynı mı? Evet ikisinin de manası aynı ama yerine göre El-Alimani kullanılır. Yerine göre El-Alimayni kullanılır. Tesniyeyi Elif'le yaptığımız zaman ne zaman tesniyeyi Elif'le yaparız? Merfu durumlarda. Çünkü tesniyenin raf halinde alameti nedir? Eliftir. O halde tesniye bir isim gördünüz ve bu isim merfu konumunda raf konumundaysa hemen elifle onu irap edeceksiniz el alimani müştehidani bir diğer örneğe geçiyoruz el alimune müştehidune el alimune mübteda müştehidune haber el alimune cemi müştehidune cemi el alimune mübteda marife müştehidune mübteda şey haber nekra gelmiş nedir bu cemi müzekker salimdir cemi müzekker salim Raf halinde vav ile i'rap alır dedik. Bakın Cemî Salim raf halinde vav ile i'rap almış. El-alimune müzekker müjtehidune müzekker Bir diğer örneğimize geçiyoruz. el alimatu müjtehidetun el alimatu müjtehidetun. Değil mi? el alimatu mübdeda müjtehidetun haber el alimatu marife gelmiş Chinku çünkü Ne gelmiş? E, nekra gelmiş çünkü haber. El-alimetü müennes uyum olacak. Müştehidetün de müennes gelmiş. Müpteda merfudur. El-alimetü müfret olduğu için, tek bir isim olduğu için, tekil isimlerin raf alameti nedir? Dammedir. Tekil isimlerin raf alameti nedir? Dammedir. Müştehidetün o da müfret isimdir. Müfret isimin raf alameti nedir? Dammedir. Diğer örnekler de aynı. Ben son örneği çözeyim size bir de. El kutubu müfidetun. Bakın demiştik ki müpteda ile haber arasında tam bir uyum vardır. Ancak bu uyum müpteda gayri akilin cemisi ise haber ne gelir. Müfret, müennes gelir. El kutubu, el kutubu gayri akilin cemisi haberine gelmiş. Müfret ve müennes gelmiş. Yani E, cem'i gelmemiş değil mi? Cem'i gelmemiş. Hem müfret gelmiş hem de mühendis gelmiş. Bir uyum aranmamış. El kütübü marife müfidetün nekra gelmiş. El kütübü merfudur. Cemilerin cemi teksirlerin, kırık cemilerin raf alameti neydi? E, dammeydi. El kütübü dammeyi almış diyor. Dersimizi bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde Kitabımızın isim cümlesiyle ilgili bölümünü uzun uzun oradan en az 20'ye yakın örnek ben size izah edeceğim, açıklayacağım veya 30'a yakın örnek siz konuyu daha iyi anlayacaksınız inşallah. Wel hamdulillah rabbil alemin.